Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Tabibi kulubina Muhammed Sallu ala Şefi'i zünubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim e hasiben nasu en an, en yeguluhu amennâ vehum la yuftanûn Sıdıkallâhu nazîm Değerli kardeşlerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bize dünyanın bir imtihan yeri olduğunu ifade ederek Ankebut suresinin ilk ayetlerinde buyuruyor ki E hasiben İnsanlar sanar mı ki en yutraku en yekulu amennah onlar iman ettik demekle serbest bırakacaklar mı sanarlar Vahumla la yüftenûn. onlar çeşit çeşit değişik değişik imtihanlara tabi tutulmadan çeşit çeşit felaketlere maruz kalmadan Kurtulacaklarımı sanarlar. Oysa ki insanoğlu iman ettik demekle kendini kurtaramaz. Sadece iman etmesi, sadece rutin görevlerini yerine getirmesi bir insanın dünya sınavını başarıyla geçmesi için yeterli değildir. Yine Allah Teala ayette devamen buyuruyor ki: "Ve la kad fetene'llezina min qablhum hal onlardan önce gelen milletlerinde hepsini değişik değişik imtihanlarla denedik, sınadık. Hepsini imtihana tabi tuttuk. Bunu yapmaktan maksadımız neydi? Fele ya'lemenallahu'l-lezina saddu ve la ya'lemenel kazzibin. Öyle iman ettik deyip iyi günde hidayet yolunda devam ederken zorlukla sınanmadığında insan kulluğunu devam ettirebilir. Ama iş zorlukla karşı karşıya kaldığı zaman işte o zaman belli olur. Onun için Allah Teala buyuruyor ki, doğru söyleyenler ile yalan söyleyenleri sözünün arkasında duran yiğitlerle sahte dindarları ayırt edebilmek için, iyi gün dostu ile kötü gün dostunu ayırt edebilmek için Allah Teala bu aradaki fark ortaya çıksın diye insanları çeşit çeşit imtihanlara tabi tutar. Ve bir başka ayette de yine devamen Rabbimiz buyuruyor ki em حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاَمَ Ve o kötülük yapan insanlar insanlara kendini iyi gösterip farklı niyetler içerisinde davranıp her türlü fitne fesadın, fucurun, fıskın içerisinde bulunan, seyyiat, her türlü kötü yapan insanlar, bizi kandırdıklarını sanmasınlar. Çünkü biz, onların ne yaptıklarını biliriz. Seyme Yahkum'un, onlar bu düşünceleriyle çok kötü bir karar veriyorlar. Görünüşte, insanları bir şekilde ikna edebilirsiniz. Görünüşte, Hidayet üzerine olduğunuz kanaatini kendinize de verebilirsiniz, çevrenize de. Ama iş gerçek manada zorlukla karşı karşıya kaldığı zaman işte insanın değeri o zaman ortaya çıkar. Onun için allah Teala biz diyor insanları, insanları işte bundan dolayı sınarız ve kötü gündeki ...insanın duruşuna göre... ...insanın değeri ortaya çıkar. O men cahedefe inne mâ nefsi ...ve kim de Allah yolunda cihad ederse... ...aslında o... ...yalnızca kendisi için cihad etmiştir. Vatana memleketi kurtarmaya çalışan insan... ...fedai olan insan... ...başkaları için değil gerçek anlamda o yaptığı işlerle yalnızca kendini kurtarmıştır halbuki diyor Allah yoksa Allah Teala alemlerden müsteğnidir Allah insanların kendisi için savaşmasına bir şeyler yapmasına kendini ortaya koymasına hiç muhtaç değildir bunu yapan insan bu Allah yolunda cihad eden insan ancak kendisi için cihad etmiş olur Tabi burada Rabbimizin imtihanlarla sınama ile bahsederken fethenler kelimesini kullanıp ardından da cihadı getirmesi çok önemli çünkü insan oğlunun hayatta sınanacağı, deneneceği, imtihana tabi tutulacağı şey cihad edip etmemesidir. Bir insan cihad ettiği zaman işte o zaman hak yol içerisinde olur cihat ibadetinde istikrar gösterebildiği zaman işte o insan zorluklara karşı direnmiş insan demektir. Yani Allah Teala aslında bize demek istiyor ki biz sizin zorluklar karşısında duruşunuzu ve cihat edip etmediğinizi imtihan ediyoruz. İşte onun için dedi ki Allah katında en hayırlı ibadet cihat ibadetidir. Onun için Namaz dinin direğidir. Cihad ise zirvesidir. Cihad hiçbir zaman için Müslümanlıkta hayattan ayrılmayan yegane unsurdur. Bir insanın hayatı boyunca yapacağı görevi cihad görevidir. tabi değerli kardeşlerim bu ayetlerin tefsirinde de nüzul sebebinde de bu Müslümanların ne zorluklarla mücadele etti ortaya konuyor. Bu ayetler ne zaman nazil oldu? Rivayete göre Ammar bin Yasir'in annesi öyle bir zulüm gördü ki sadece Allah'a iman ettiği için sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in getirdiği dine tabi olduğu için ona isyan etmediği için öyle zulme tabi tutuldu ki Ebu Cehil onun vücudunu parçalara ayetmişti. Paramparça etti ve aynı şekilde paramparça etmeden önce de vücuduna kızgın demirden yapılmış ateşten bir zıhlı gömlek giydirdi. İyce tüm vücudunu dağladı, yaktı. Yaktıktan sonra da paramparça etti. İşte onun üzerine Allah Teala buyurdu ki: siz sınanmadan, denenmeden öyle iman ettik demekle kurtulacağınızı sanmayın. Böyle imtihanlardan geçireceksiniz. Başka bir rivayette de yine ayetlerle ilgili buyuruluyor ki Medine'ye hicret emri gelmişti. Peygamberimiz ve ashab-ı kiram efendilerimiz Mekke'de tüm zorluklara rağmen imanlarını tebliğ ediyor. Davalarını yaşama gayreti Güdüyor idiler. Ne zamanki kendilerine hicret görevi verildi. Çünkü siz burada bu dini yeterince tatbik edemiyorsunuz. Medine'ye hicret edin dendi. Orada daha rahat imkanlar verilecekti. İşte o zaman Mekke'de kalıp da Müslüman olarak du duran bazı insanlar biz iman ettik. Ama hicret etmeyelim. Bu görevde eksik kalsın düşüncesindeyken... Onlara Medine'deki Müslümanlar dediler ki siz, siz şu anda Medine'ye hicret etmezseniz imanınız kabul olmaz. Çünkü siz imanınızda sebat etmiş olmayacaksınız. İman edince ne yaptınız? Allah'a söz verdiniz. Peygamberimize söz verdiniz. İyi günde de kötü günde de her şartta savaşta da barışta da her zaman seninle birlikte olacağız diye söz verdiniz. Siz rahatınıza dokunduğu zaman benden bu kadar derseniz o zaman imanınızın gereğini yerine getirmez, getirmemiş olursunuz. Ve bunun üzerine Mekke bu müslümanlara saldırıya geçtikleri halde onlar o sözlerinde duran imtihandaki Müslümanlar dediler ki biz savaşmakta da dahil her türlü musibete, felakete direnerek bu hicretimizi gerçekleştireceğiz. Savaşmakta da dahil olmak üzere ki yolda savaşarak hicret ettikleri rivayet ediliyor. Başka bir rivayette de bu ayetlerin Bedir şehitleriyle ilgili nazil olduğu oradaki bu Seyyidü'ş-Şüheda, şehitlerin efendisi, efendilerinden birisi olan Mihceb bin Abdullah radıyallahu anh vefat etmişti ki tabii ki genç ölümüne o zor gündeki Bedir günlerine ailesi, annesi, babası ve hanımı çok aşırı üzülmüşlerdi. Rabbimiz onları teskin etmek üzere bu ayetleri inzal buyurdu. Dedi ki: öyle iman ettik demekle başıboş bırakılmaz bir insan iman ettikten sonra da zorluklarla hayatının her döneminde sınanacağı bazı şeyler vardır. Eğer imanı gereği herhangi bir nimeti elinin tersiyle itebiliyorsa bir insan, işte o insan sınavını kazanmıştır. Ama ne zamanki ayağına basıldığı an menfaatine dokunulduğu an, çıkarları zedelendiği an, işine gelmediği an, benden buraya kadar diyorsa, o insan sınavı da başarı gösterememiştir, değerli kardeşlerim. İşte bundan başka, bundan başka, ayet-i kerimede yine Rabbimiz Bakara suresinde bu sınanmayla, denenmeyle ilgili buyuruyor ki, em hasibtum, en cennete Siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Bu hitap kime? Biz Müslümanlara. Ey müşrikler demiyor. Müslümanlara sesleniyor Allah. Ey Müslümanlar Siz وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara Mes'e tumul onlara her türlü sıkıntı, yokluk, savaş, her türlü musibet, çeşit çeşit felaketler imanları sebebiyle karşılarına gelmişti de ve öyle yaralarla imtihan edildiler. Öyle acılara maruz kaldılar ki vezilzilu sarsıldılar. Yok olmayla ile karşı karşıydılar. Hatta Yahu rasul dediğine Emenrullah o kadar çok büyük felakete maruz kaldılar ki peygamber ve onunla beraber iman edenler demişlerdi ki Me Allah'ın yardımı ne zaman gelecek Artık yok olmayla karşı karşıya olacak kadar dünyadan umudu kesmiş dereceye kadar imtihana tabi tutulmuşlar. Zorluklarla imtihan edilmişlerdi ama ne yaptılar? Hiçbir şekilde direnmekten sebat etmekten vazgeçmediler. Bu bunların başına geldiğine göre eshabı uktudun, eshabı kardiyenin, eshabı rasın başına geldiği gibi onlar ki, onlar ki canlı canlı, diri diri demir taraklarla vücutlarındaki tenleri etlerinden ayrılmıştı. Demir taraklarla derilerini soymuşlardı. Böyle işkence ederek öldürmüşlerdi. Aynı şekilde aynı şekilde ashab vuruşte Buruş'ta ne yapmışlardı? Ateş dolu çukurlara atarak yakmışlardı. Bu caniler bugün yeni ortaya çıkmış kimseler değildi. Tarihte de böyle kimselerdi. Bugün de aynı canilikler maalesef aynı şekilde devam ediyor değerli kardeşlerim. Önemli olan önemli olan imtihan içerisinde olunduğunu bilmektir. Bu ayetin de tefsirinde ifade ediliyor ki Hendek Savaşı ile ilgili nazil oldu. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye Hendek Savaşı'nda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi de aktif olarak Savaş hazırlığı içerisinde çaba göstermişti. Öyle ben peygamberim sarayıma çekilir insanlara talimat yağdırım dememişti. Biz de cephede ordusunun başındaydı. Eline kazma küre almış o ateşlere vurmuştu. Öyle insandı ki o mübarek insan açlıktan karnına taş bağlamıştı açtı, ayakta durabilmek için taş bağlamış, öyle ayakta duruyor ama yine de teslim olmamaktaydı. Allah Teala işte ne zaman yardım gelecek diye direndiler diye onu anlatıyor. Başka hadis-i şerifte ayet-i kerime ile ilgili Uhud savaşındaki Uhud'la ilgili olduğu, yine hicretteki bazı olaylarla ilgili olduğu rivayet edilir ama her ne sebeple olursa olsun Peygamberimiz bile ve tüm peygamberler büyük sıkıntılarla en zor, en çetin mücadelelerle imtihan edildiler. Hiçbir zaman yollarından dönmediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki Müslümanlık sadece namaz kılmak, sadece oruç tutmak, sadece zekat vermek, sadece rutin ibadetleri yerine getirmekten başka bir şey idi. Bunları yapmakla kamil manada Müslüman olmaya yeterli değildi. Müslümanlık demek Omen cahede Allah yolunda cihat etmek demekti. İmanın gereği olarak maruz kaldığı tüm sıkıntılara sabredebilmek, direniş gösterebilmek imanın gereğini her zaman en iyi şekilde yapmakla mümkündü. Aksi takdirde aksi takdirde sınavdan başlarıyla geçilmemiş olacaktı. Ehasibennaz Öyle insanların kolayına cennete girmeyeceklerini Rabbimiz bize bu ayetlerinde böylece de ifade buyuruyor. Ama Hı. sonunda da müjdeyi vererek diyor ki Allah yolunda mücadele ederken direnen, sebat eden, istikrar gösteren Direniş gösteren insanlar Bilmediler ki Allah'ın yardımı yakındır Allah eninde sonunda Kendi yolunda Mücadele edenleri Zafere ulaştıracaktır <gülüyor> Yolumuzda Cihad edenlere elbette Onları hidayet üzere Hak üzere sabit kılarız Onlar yanlış yapmazlar Sırat-ı müstakim üzerine girerler. Ve muhakkak Allah muhsinlerle beraberdir. Allah kendi yolunda, kendi rızası için gayret gösterenlerle beraberdir. Kendi menfaati için, dünyevi çıkarları için çalışanların kısa süreliğine önünü açar. Ama Allah kimlerle beraberdir? Kendi yolunda cihad edenlerle beraberdir. Velhamdülillahi Rabbid alemi.